Saffat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin ve yerin ve bunlar arasında ne varsa hepsinin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir o. Hakikat biz size en yakın göğü bir zinetle yıldızlarla donatıp süsledik. Onu itaattan çıkan her mütemerrit şeytandan koruduk ki onlar melek alaya kulak verip dinleyemezler. Her yandan koğularak atılırlar. Onlar için ahirette de ardı arası kesilmez bir azap vardır. ''Meğer ki içlerinden bir çalıp çarpanı olsun, fakat onu da gelip geçen bir alev takip etmiştir. Şimdi onlardan haber iste, yaratılışta kendileri mi daha kuvvetli yoksa bizim yarattıklarımız mı? Hakikat biz onları bir cıvık çamurdan yarattık. Belki sen Habibim taaccüp ettin, onlar da bu taaccübünden dolayı eğlenirler.'' Kendilerine Kur'an ile vaaz edilince düşünüp de öğüt kabul etmezler. Bir mucize gördükleri vakit onu eğlenceye tutarlar. Nitekim bu, dediler, apaçık bir sihirden başkası değildir. Biz ölüp de bir toprak ve bir yığın kemik olduğumuz vakit mi? Sahiden biz mi mutlaka diriltilmiş olacağız? Evvelki atalarımız da mı Sendeki Evet, diriltileceksiniz. Hem siz hepiniz hor ve hakir olarak işte o ancak bir tek sayhadan ibarettir ki onların birden bire gözleri açılı Eyvah bize derler, bu ceza ve hesap günüdür. Evet, bu sizin tekzip eder olduğunuz ayırt etme günüdür. Meleklere o zulmedenleri. Onlara eş olanları Allah'ı bırakıp tapmakta ısrar ettikleri şeyleri bir araya toplayın da cehennem yoluna götürün dediler. Onları hapsedin çünkü onlar mesuldürler. Size ne oldu? Birbirinize yardım etmiyorsunuz ya. Hayır, bugün onlar zilletle boyun eğmişlerdir. Onlardan kimi kimine yönelip birbirini mesul tutmaya kalkışırlar. Hakikat siz derler. Bize sağdan, sureti haktan gelirdiniz. Metbuları da hayır, siz esasen iman ediciler değildiniz derler. Ve bizim size karşı bir hakimiyetimiz de yoktu. Bir akiz siz de bizim gibi azgınlar yuruhu idiniz. Onun için Rabbimizin sözü, azabı Üstümüze hak olmuştur. Şüphesiz azabımızı tadıcılarız, tadacağız. Çünkü biz de sizi büsbütün baştan çıkardık. Zira biz de azgın kimselerdik. Biz diğer günahkarlara da muhakkak böyle yapacağız. Çünkü onlar Allah'tan başka hiçbir ilah yok denildiği vakit büyüklük taslarlardı. Biz mecnun bir şair için mabutlarımızdan vaz mı geçecekmişiz derlerdi. Hayır, o hak ve hakikatı getirmiş, bütün peygamberleri de tasdik etmiştir. Elbette siz o açıklı azabı tadıcısınız. Yapmakta iddiğiniz şeylerden başkasıyla da cezalandırılmayacaksınız. Allah'ın ihlasa ve samimiyete erdirilmiş kulları müstesna, işte onlar için belli bir rızı meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Naim cennetlerinde birbiriyle karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların her biri şarabı maimden türlü kadehlerle tavaf ve ziyaret edilirler. Ben beyaz, içenlere bir lezzet. Orada bir kumar baş ağrısı da yok. Onların bundan bir huş olacakları da yok. Yanlarında da nazarlarını yalnız zevçlerine atfetmiş iri şahin gözlü kadınlar vardır. Ki bunlar kuş tüyleriyle örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. ehl cennetten kimi kimine dönüp sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, Hakikat benim dünyada, bir arkadaşım vardı, bana gerçek sen de tekrar dirilmeye kat'i inananlardan mısın derdi. Biz öldüğümüz ve bir toprağa bir yığın kemik olduğumuz zaman mı hakikaten biz mi cezalanmış olacağız? O sözü söyleyen zat ihvanına der ki siz onun iç yüzüne vakıf olucular mısınız derken o bizzat bakıp bunu o çılgın ateşin ha ortasında gördü ve ona dedi ki, Allah'a yemin ederim sen az kaldı beni de muhakkak helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de seninle beraber cehennemde hazır bulundurulanlardan olacaktım. Bak biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek. Biz azabada uğratılmayacak değil miymişiz? Muhakkak ki bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Artık çalışanlar da bunun gibi bir murad için çalışmalıdır. Böyle bir nimete konmak mı hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Hakikat biz o zalimler, kafirler için bir fitne, imtihan yaptık. Şüphesiz ki o çılgın ateşin dibinde bitip çıkacaktır ki tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte hakikat onlar bundan yiyecekler, bu surette karınlarını bundan dolduracaklar. Sonra üzerine de onlar için çok sıcak bir su ile karıştırılmış şarap vardır. Sonra dönüp gidecekleri yer şüphesiz yine cehennemdir. Çünkü onlar, atalarını sapkın kimseler bulmuşlardı da, kendileri de onların izleri üzerinde birbirini itip boşturuluyorlardı. An olsun ki, onlardan evvel geçenlerin çoğu da sapmıştı. Yemin ederim ki, biz içlerinde kötü hareketlerinin encamından korkutucu peygamberler de göndermişizdir. Bak, o korkutulanların, akıbeti nice oldu. Allah'ın ihlası erdirilmiş samimi kulları müstesna. Ant olsun ki Nuh bize niyaz etmişti de ne güzel icabet ve kabul eylemiştik. Biz hem onu hem ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Zürriyetini yeryüzünde devamlı kalanların ta kendileri kıldık. Sonra gelen peygamberler ve ümmetler arasında da ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler içinde bizden Nuh'a selam. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikat o bizim mümin kullarımızdandı. Nihayet ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun fırkasındandı. Çünkü o Rabbine el temiz bir kalp ile gelmişti. O zaman babasına ve kavmine demişti ki siz nelere tapıyorsunuz? Yalancılık etmek için mi Allahı bırakıp düzme ilahlar diliyorsunuz? Alemlerin Rabbine zannınız nedir böyle? Derken yıldızlara bir nazar atfetti de ben hakikat hastayım dedi. O vakit ona arkalarını dönüp uzaklaştılar. Bunun üzerine o da kurnazca onların düzme ilahlarına varıp dedi ki Hani yemek yemiyorsunuz? Ne oluyor size? Konuşmuyorsunuz? Nihayet gizlice onları sağ eliyle bir vurup kırdı derken Kavmi koşarak onun önüne çıktılar. İbrahim dedi ki kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki siz de elinizle yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır. Dediler, onun için bir bina yapın da alevli ateşe atın onu. Bunun üzerine ona bir tuzak kurmak arzu ettiler, biz ise. Bir akis kendilerini zeliller ve sefiller ettik. İbrahim, ben dedi, doğrusu Rabbime gideceğim o bana yol gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et diye dua etti. Biz de ona çok uysal bir oğul müjdesini verdik. Artık o oğul İbrahim'in yanında koşmak çağına erince babası, oğulcağızım dedi. Ben seni rüyamda boğazlıyorum, görüyorum. Bak, artık sen ne düşünürsün? Oğlu dedi, babacığım. ''Sana edilen emirine ise yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' ki bu suretle ikisi de Allah'ın emrine ram oldular. İbrahim onu alnı üzere yıktı. ''Biz ona ya İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.'' diye nida ettik. Hakikat bu apaçı ve kat'i bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Sonra gelen peygamberler ve ümmetler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bizden selam İbrahim'e. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Hakikat o mümin kullarımızdandı. Ona salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak'ı müjdeledik. Hem ona, hem İshak'a feyz-ü bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır. Nefsine apaçık zulm edeni de. And olsun, biz Musa'ya da, Harun'a da nimetler verdik. Hem onlar, hem kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik de, galebeyi kazananlar onlar oldular. Onlara her hakikatı apaçık gösteren o kitabı verdik. Onlara doğru yolu gösterdik. Sonra gelen peygamberler ve ümmetler arasında da onlara iyi bir nam bıraktık. Musa'ya da, Harun'a da bizden selam. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikat onlar mümin kullarımızdandı. İlyas da şüphe yok ki gönderilmiş peygamberlerden de o vakit kavmine şöyle demişti: Siz Allah'tan korkmaz mısınız? O en güzel yaradanı sizin de evvelki atalarınızınla Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal Emi tapıyorsunuz. Fakat bunlar onu tekzib ettiler. Şüphesiz bunlar da elbette cehenneme ihzaren getirilenlerdir. Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları bunlardan müstesna. Biz ona sonra gelen peygamberler ve ümmetler içinde iyi bir nam bıraktık. Bizden selam İlyas'a şüphe yok ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikat o mümin kullarımdandı. Lut da gerçek ve şüphesiz gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani biz hem onu hem ehlini toptan kurtarmıştık. Azapta kalanlar içinde bırakılan bir kocakarı müstesna idi. Sonra biz diğerlerini kökünden helak ettik. Elbet siz de sabah ve akşam onların yurtlarına uğruyorsunuz. ''Hala akıllanmayacak mısınız?'' Yunus da hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Derken kur'a çekilmişlerdi de mağluplardan olmuştu. O kınanmış bir halde iken kendisini hemen balık yutmuştu. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı herhalde insanların Tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalıp gitmişti. İşte biz onu kendisi de hasta olarak açık bir yere çıkarıp bıraktık. Üzerine geniş yapraklı gölgelik bir nebat bitirdik. Onu yüz bine peygamber gönderdik. Hatta artıyorlardı da. Nihayet ona iman ettiler de kendilerini bir zamana kadar geçindirdik. Şimdi sor Habibim onlara Herhalde kızlar Rabbinin de Oğullar onların mı? Yoksa biz melekleri işi yarattık da Onlar buna şahit midirler? Haberin olsun ki Onlar hakikaten yalan söyleyerek Herhalde Allah doğurdu derler Onlar elbette yalancıdırlar Kızları oğullara tercih mi etmiş o? ''Ne oluyor size? Buna nasıl hükmediyorsunuz? Hiç mi düşünmezsiniz? Yoksa elinizde açık bir ücretiniz mi var? Öyle ise eğer davanızda doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de onunla cinler arasında bir hısımlık uydurdular. Andolsun ki bizzat cinler dahi onların behemahal, cehenneme ihzaren getirileceklerini pek iyi bilmişlerdir. Allah, onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları bunlar gibi değil. Ne siz, ne de tapmakta olduklarınız, siz onun aleyhinde hiçbir ferdi fitneye ve fesada sürükleyecek bir kudrette değilsinizdir. Meğer ki, kendisi cehenneme girecek, Kimse olsun. Bizden kimse müstesna olmamak üzere her biri için malum birer makam vardır. Biziz o saf saf dizilenler mutlak biz. Biziz o tesbih edenler de mutlak biz. Hakikat, müşrikler evvelce şu kat'i sözü söylüyorlardı. Eğer nezdimizde evvelki ümmetlere inenlerden bir kitap olsaydı, Elbet biz de Allah'ın ihlası erdirilmiş kullarından olurduk. Şimdi ise ona inanmayıp kafir oldular. İleride küfürlerinin akıbetini bileceklerdir ya. Andolsun ki peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında bizim geçmiş sözümüz vardır. Muhakkak onlar behemahal, onlar mansur ve muzafferdirler. Muhakkak bizim ordumuz herhalde onlar galebe edicidirler. Onun için Habibim, sen bir zamana kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Şimdi onlar çar çabuk bizim azabımızı mı istiyorlar? Fakat bu onların bölgesine çökünce gelecek tehlikelerde öteden beri korkutulan onların sabahı ne kötü olacaktır. Sen Habibim, bir zamana kadar onlardan yüz çevir, gözetle onları, onlar da göreceklerdir. Galebe sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.